''Ey Rabbul Berri vel Bahr, Kur'an'ın dersiyle ve Resul-i Ekrem Aleyhisselatu vesselamın talimiyle anladım ki, nasıl gökler ve feza ve zemin senin birliğine ve varlığına şehadet ederler, öyle de bahirler, nehirler ve çeşmeler ve ırmaklar senin vücubu vücuduna ve vahdetine bedahet derecesinde şahadet ederler.'' ''Evet, bu dünyamızın menbağı acayip buhar kazanları hükmünde olan denizlerde hiçbir mevcut, hatta hiçbir katre su yoktur ki, vücudiyle, intizamiyle, menfaatiyle ve vaziyetiyle Halık'ını bildirmesin. Ve basit bir kumda ve basit bir sudan rızıkları mükemmel bir surette verilen garip mahluklardan ve hilkatları gayet muntazam hayvanatı bahriyeden, hususan bir tanesi, bir milyon yumurtacıklarıyla denizleri şenlendiren balıklardan hiçbirisi yoktur ki, hilkatiyle ve vazifesiyle ve idare ve iaşesiyle ve tedbir ve terbiyesiyle yaratanına işaret ve rezzakına şehadet etmesin. Hem denizde kıymetdar, hasiyetli, zinetli cevherlerden hiçbirisi yoktur ki, güzel hilkatiyle ve cazibedar fıtratıyla, ve menfaatli hasiyetiyle seni tanımasın bildirmesin. Evet, onlar birer birer şehadet ettikleri gibi hey'et-i mecmuası ile beraberlik ve birbiri içinde karışmak ve sikkey-i birlik ve icatça gayet kolay ve efratça gayet çokluk noktalarından senin vahdetine şehadet ettikleri gibi arzı toprağı ile beraber bu küreyi arzı kuşatan muhit denizlerini muallakta durdurmak ve dökmeden dağıtmadan güneşin etrafında gezdirmek ve toprağı istila ettirmemek ve basit kumundan ve suyundan mütenevvi ve muntazam hayvanatını ve cevherlerini halk etmek ve erzak ve sair umurlarını külli ve tam bir surette idare etmek ve tedbirlerini görmek ve yüzünde bulunmak lazım gelen hatsiz cenazelerinden hiçbirisi bulunmamak noktalarından senin varlığına ve vacibül vücud olduğuna mevcudatı adedince işaretler ederek şehadet eder. Ve senin saltanatı rubu rububiyetinin haşmetine ve her şeye muhit olan kudretinin azametine pek zahir delalet ettikleri gibi, göklerin fevkindeki gayet büyük ve muntazam yıldızlardan, ta denizlerin dibinde bulunan gayet küçücük ve intizamla iaşe edilen balıklara kadar, her şeye yetişen ve hükmeden rahmetinin ve hakimiyetinin hadsiz genişliklerine delalet ve intizamatı ile ve faydeleriyle ve hikmetleriyle ve mizan ve mevzuniyetleriyle senin her şeye muhit ilmine ve her şeye şamil hikmetine işaret ederler ve senin bu misafirhane dünyada yolcular için böyle rahmet havuzların bulunması ve insanın seyrü seyahatına ve gemisine ve istifadesine musahhar olması işaret eder ki, Yolda yapılmış bir handa, bir gece misafirlerine bu kadar deniz hediyeleriyle ikram eden zat, elbette Makarru Sultanate Ebediyesinde öyle ebedi rahmet denizleri bulundurmuş ki bunlar onların fani ve küçük numuneleridirler. İşte denizlerin böyle gayet harika bir tarzda arzın etrafında vaziyeti acibesiyle bulunması. Ve denizlerin mahlukatı dahi gayet muntazam idare ve terbiye edilmesi bil bedah'e gösterir ki yalnız senin kuvvetin ve kudretin ile ve senin irade ve tedbirin ile senin mülkünde senin emrine musahardırlar ve lisanı halleriyle halikını takdis edip Allahu ekber derler.